Aşere-i Mübeşşere'de geçen bazı sahabeler daha sonra tarihte karşı karşıya gelmişlerdir. Nasıl olur da hepsi cennetle müjdelenmiştir. Tirmizi'de geçen bu hadis gerçekten sahih midir? Hangi hadis kastediliyor onu bilmiyorum tabi. E, Aşere-i Mübeşşere'ye mahsus olmak bir insanı melek yapmaz. Masum yapmaz. Peygamberlerden aleyhimissalatu vesselam Başka masum insan yoktur. Sahabe de olsa, ehli beyt de olsa beşer sıfatlarını taşır. Beşerdir. Beşerin maruz olduğu hatalara, nisyana vesaireye maruzdur. Ama bu onların faziletinde, onların üstünlüğünde bir nakisa meydana getirmez. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Beşerdirler, hataya maruzdurlar, günah işlerler, tevbe ederler. Ee, ama bütün bu beşer taraflarına rağmen diğer beşerlerden daha üstündürler. Çünkü Kur'an ve sünnet naslarıyla onların e, Allah Teala'nın onlardan razı, onların Allah Teala'dan razı olduğu, Allah Teala'nın onlar için büyük cennetlerde büyük nimetler, mükafatlar hazırladığı ve bu çerçevede pek çok e, benzer muhtevaya sahip olan pek çok ayet ve hadis bize gösteriyor ki, O kuşak sahabe-i kiram kuşağı ve onlar arasında da hayattayken cennetle müjdelenmiş olan insanlar diğer kuşaklara göre bir rüçhaniyete sahip